Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi 7. Bölüm Allah müminlere kendi özlerinden bir peygamber göndermekle onlara karşı lütufta bulundu. Yüce Allah'ın içlerinden bir peygamber göndermesi ve bu peygamberin, kendilerinden, olması büyük bir lütuftur. Celal sahibi Allah'ın bazı yaratıklarına kendi katından peygamber göndermekte iyilikte bulunması ancak Allah'ın kereminden fışkıracak bir lütuftur. Beşerin hiçbir davranışı bu yüce lütfü karşılayamaz. Kuşkusuz peygamberlerle müminler arasındaki bağ, ruhun bir diğer ruhla kurduğu bağdır, bireyle tür arasındaki bağ değildir, sorun peygamberin onlardan biri olmasıyla bitmez, sorun bundan çok daha köklü ve yücedir, sonra, müminler peygamberle kurdukları bu bağ ve Allah'ın bahşettiği yüce ufka iman sayesinde ulaşıp yükselebilirler, bu da müminlere büyük bir lütuftur, peygamberin gönderilmesi, ruhlarıyla peygamber peygamberlerin ruhu, kendisiyle peygamber arasında bu sevimli bağın olmasına da somutlaşan bu iyilik böyle daha da artmaktadır. Ardından bu üstün iyilik, ruhlarında, hayatlarında ve tarihlerindeki pratik etkileriyle daha bir belirginleşmektedir. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları arındırıyor, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yüce Allah'ın kendi katından kendilerine yüce sözleriyle hitap eden bir peygamber göndermekle lütfettiği iyilik en büyük alanda belirginleşiyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. İnsanın yalnızca bu iyiliği düşünmesi bile Allah'ın huzurunda korkup titremesine ve onun önünde eğilmesine, sonuçta da şükür ve namaz için secdeye durmasına yeterlidir. Şayet Yüce Allah'ın kendisine ikramda bulunduğunu, kendi sözleriyle hitap ettiğini, kendi zatından ve sıfatlarından hanlığın gerçek mahiyetini ve özelliklerini öğretmek için hitap ettiğini insan anlarsa Allah'ın büyük ikramını kavramış olur, sonra kendisinden şu insandan şu zayıf ve cılız kuldan onun hayatından, girinti ve çıkıntısından, hareket ve sessizliğinden söz ettiğini, kendisini diriltecek kalbi ve durumu için en uygun olana ulaştırmak için çağırdığını ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete davet için hitap ettiği düşününce daha da iyi anlayacaktır konumunu. Şu kitaptan fışkıran fazilet, ihsan ve iyilikten başka nedir ki? Kuşkusuz yüce Allah, alemlerden müstanidir, zayıf insan ise fakir ve muhtaçtır, ancak yüce Allah, bu zayıf yaratığı kuşatıyor, iyiliğiyle sarıyor ve davetiyle destek oluyor, işte bu zengin zat, fakire hitap ediyor, onu davet ediyor ve davetini tekrarlıyor, ikrama bakın, ilahi lütfa bakın, şükür ve ifa ile ödenmeyen şu ihsana şu iyiliğe bakın, onları arındırıyor. Onları temizlemekte, yüceltmekte ve arındırmaktadır. Kalplerini, düşüncelerini ve duygularını temizlemektedir. Evlerini, eşyalarını ve ilişkilerini temizlemektedir. Hayatlarını, Toplumlarını ve düzenlerini temizlemektedir, onları, çirkin putperestliğin, hörafe ve efsanelerin pisliğinden insanı ve insanlığın anlamını alçaltan tören, arma, alışkanlık ve gelenekler gibi sosyal hayattaki kirli izlerinden temizlemektedir, cahiliye hayatından ve onun bulaştığı duygulardan, sembollerden, geleneklerden, değer ve kavramlardan temizlemektedir. Cahiliye dönemi. Her cahili düşüncenin etrafına bulaştırdığı bir takım kirleri vardır. Arapların da cahiliyesi ve bundan kaynaklanan kirli davranışları vardı. Bu kirli davranışların bir kısmını, yanındaki Müslüman muhacirleri kendilerine teslim etmesi için gelen Kureyş'in iki elçisiyle Habeş Kralı Necaşi'nin huzurunda karşılaşırken, Necaşi ile konuşan Cafer B. Ebu Talib tavsif etmektedir. Ey kral biz cahiliye mensuplarıydık, putlara kulluk eder murdar eti yerdik, fuhuş yapar, akrabalık bağlarını keser komşulara kötülük yapardık, bizden güçlü olanlar zayıfları ezerdi, yüce Allah bizden soyunu, doğruluğunu, güvenirliğini ve iffetliliğini bildiğimiz bir peygamber gönderene kadar böyle devam ettik, Allah'ı birlememiz ve sadece ona kullukta bulunmamız için bizi bir olan Allah'a çağırdı, bizim ve atalarımızın insanlarımızın kullukta bulunduğu ondan başka taştan putları bırakmamızı istedi, doğru sözlü olmayı, emanete riayet etmeyi, sılayı rahime bağlı kalmayı, iyi komşuluk yapmayı ve haram şeylerden ve kan dökmekten el çekmemizi emretti, fuhuş yapmamızı, yalan söylememizi, yetim malını yemememizi ve namuslu kadınlara iftira atmamızı yasakladı, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan, Kullukta bulunmamızı namaz kılmamızı, zekat verip oruç tutmamızı emretti. Cahiliyedeki iki cinsin ilişki şekillerini anlatan Ayşe'nin ''Allah ondan razı olsun'' sözlerinde bu kirli davranışlar belirmektedir, nitekim sahihi Buhari'de de bu aşağılık hayvani ve çirkin durum olduğu gibi anlatılmaktadır. C.A.H.İ.L.İ.Y.Y.E.T. döneminde nikah cahiliye döneminde nikah dört şekildeydi a. birisi bugünkü insanların yaptığı gibiydi bir adam birinin evlatlığı veya kızının nişanlar mehrini öder sonra da nikahlardı b. bir diğeri de karısı hayızdan temizlenince adam karısına falana git onunla cimada bulun derdi ilişkide bulunduğu adamdan hamile kaldığı anlaşılıncaya kadar karısından uzak durur ilişkide bulunmazdı hamile olduğu anlaşılınca kocası isterse yaklaşabilirdi, bunu daha çok cima edilen adamın soyluluğunu göz önünde bulundurarak yaparlardı, bu nikaha istibda, nikahı denirdi c. Bir diğer şekli de şöyleydi, on kişiden az olmamak üzere bir grup erkek toplanır bir kadının yanına girerek her biri onunla ilişkide bulunurdu, hamile kalıp doğurunca, doğumundan birkaç gece sonra onları çağırırdı, hiçbiri gelmemezlik edemezdi, yanında toplanınca kadın onlara şöyle derdi, işinizi biliyorsunuz, işte doğum yaptım, bu senin çocuğundur ey falan diye içlerinde sevdiği kişinin adını verirdi, Çocuğ Cunu o adamın soyuna katardı adam almamazlık edemezdi d dördüncü nikah şekli de birçok kişi toplanır bir kadının yanına giderlerdi bu kadın geleni geri çeviremezdi bunlar fahişeydiler kapılarına kendilerini tanıtan işaretler asarlardı isteyen bunların yanına girebilirdi bunlardan biri hamile kalıp doğurunca yanına toplanırlardı Tecrübeli birini çağırarak çocuğun babasının tespitinde bulunurlardı, çocuğu, tespit edilen kişinin soyuna katarak çocuğa onun adını verirlerdi, bundan sonra çocuğu adamın oğlu diye çağırırlardı, adam bundan kaçınamazdı. Bu tablonun, insan düşüncesinin aşağılık durumu ve hayvanlara özgü bir konuma düşmesini anlatması bakımından yoruma ihtiyacı yoktur, bir insanın karısını soylu bir çocuk için falana göndermesi, düşünce bakımından düşeceği en aşağılık durumdur, tıpkı devesini veya kısrağını ya da hayvanını iyi bir döl elde etmek için damızlık hayvana çektirmesi gibi. 10 kişiden aşağı olmamak şartıyla bir grup insanın toplanması, birlikte bir kadının yanına varması, hepsinin de ilişkide bulunması ve kadının da çocuğunu onlardan birine nispet etmesi ne aşağılık bir düşünce. Ya fahişeler bu da dördüncü şekilde kuşkusuz tamamen azgınlıktır, çocuğun fuhşu işleyen erkeklerden birine nispet edilmesi de çabası, adam çocuğu alırken hiç utanmazdı, almamazlık da edemezdi. Bu hal, İslam'ın Arapları temizleyip arındırdığı bir bataklıktır, İslam olmasaydı gırtlaklarına kadar batmışlardı bu bataklığa. Cinsel ilişkilerdeki bu çirkef, cahiliyede kadına ilişkin aşağılık bakışın sadece bir yönünü oluşturmaktadır. Üstad Ebul Hasan en Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti adlı değerli eserinde şöyle der. Cahiliye toplumunda kadın, hakları yenilen, malları elinden alınan, mirastan yoksun bırakılan, boşandıktan ya da kocası öldükten sonra hoşlandığı biriyle evlenmekten, Bakara suresi, 232, alıkonulan zayıf ve zulme uğrayan bir mal konumundaydı, eşya ve hayvan gibi miras kalırdı, Nisa suresi, 19, İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet eder, bir kişinin babası veya kayınpederi öldüğünde ölenin karısı üzerinde o kişi hak sahibi olurdu, istese, tutabilir ya da mihrini alıp serbest bırakabilirdi, ölünce de malına el koyardı, ata b, reba, cahiliye devrinde biri ölüp karısı dul kalsaydı, kadını içlerinden bir çocukla evlendirmek üzere tutarlardı, der, suti şöyle der, cahiliye devrinde adamın babası, kardeşi veya oğlu ölür de bir kadın geride bırakırsa, varislerden biri önce davranıp kadının üzerine el elbisesini sesini atar kadını ölen kocasının mihriyle nikahlamaya veya başkasıyla nikahlayıp mihrini almaya hak kazanırdı ancak kadın daha çabuk davranıp ailesinin yanına giderse kendi başının çaresine bakardı Taberi tefsiri C 4S 308 Cahiliyede kadın değersiz bir yaratıktı, erkek onun bütün haklarından yararlandığı halde o, hiçbir hakkını kullanamazdı, mihri elinden alınır ve sırf zarar vermek ve zulmetmek için bekletilirdi, Bakara suresi, 231, kocasından haksızlık görür onun tarafından terk edilirdi, bazan askıda bırakılırdı, Nisa suresi, 129, sırf erkeklerin yiyebildiği, kadınların tamamen yoksun bırakıldığı, bazı yiyecekler de mevcuttu Enam suresi 141 bir erkek rahatlıkla dilediği kadınla herhangi bir sınırlamaya maruz kalmadan evlenebilirdi Nisa suresi 3 Kız çocuklarından duyulan nefret onları diri diri toprağa gömecek noktaya gelmişti. Meydani'nin anlattığına göre Heysem B. Adi şöyle der, Arap kabileleri arasında kız çocuklarını diri diri toprağa gömme olayı geçerli bir hadiseydi. Bu işi onda biri yapardı. İslam geldiği zaman Araplar arasında kız çocuklarının gömülmesi çerçevesinde farklı görüşler yaygındı. Kimisi kıskançlıktan ve namuslarını korumaktan, Onlardan dolayı gelecek bir utançtan korunmak için kız çocuklarını gömerdi, kimisi de mavi gözlü, siyahi, cüzzamlı ve topalları uğursuz saydığından toprağa gömerdi, bazısı da geçim korkusundan ve fakirlik endişesinden öldürürdü çocuklarını. İşte böyle, bir zamanlar, görülmemiş bir acımasızlıkla kızlarını öldürüp gömerlerdi, babanın yolculuğu ya da bir işi nedeniyle gömme işi bazan gecikirdi, bu durumda çocuk, büyümüş, aklı ermişken gömülürdü, böyle yapanlar insanı ağlatacak kadar acıklı şeyler anlatmışlardır, kızlarını bir uçurumdan aşağı atanlar da olmuştur, bu lüel ireb fi ahval il arap. Cahiliyenin çirkefleri arasında, diğer tüm çirkeflerin temeli olan Üstad Ebul Hasan Nedvin'in de kitabında ana hatlarıyla tasvir ettiği gibi aşağılık, basit şirk ve putçuluk yer alırdı. Millet en iğrenç şekliyle putçuluk ve putlara kulluğun bataklığına dalmıştı. Her kabilenin, her bölgenin, her şehrin hatta her evin özel bir putu bulunurdu. Kel bir şöyle der: Mekke'de her ailenin evinde kullukta bulundukları bir putları olurdu. Yolculuğa çıkmak isteyen birinin en son yaptığı şey putunu okşamak olurdu. Dönünce de evine girdiğinde ilk yaptığı şey önceki gibi putunu okşamaktı. Kitabul Esnam put ibadette Araplar o kadar ileri gitmişlerdi ki kimisi bu işe bir evi ayırırdı, özel bir put edinirdi, bunlara gücü yetmeyense Kabe'nin önüne ya da hoşlandığı herhangi bir yere taş diker, sonra da Kabe'yi tavaf eder gibi etrafında dönerdi, buna ensap derlerdi, Kabe'nin içinde sırf Allah'a kulluk için kurulan bu evde ve avlusunda 360 tane put bulunurdu, Buhari, putlara tapmaktan daha ileri giderek önlerine gelen taşa tapacak duruma gelmişlerdi. Buhari, Ebu Reka el-Utaraydi'den şöyle rivayet eder, bizler taşlara ibadet ederdik, Taptığımız taştan iyisini gördüğümüzde onu atar diğerini alırdık, taş bulamadığımız zaman da biraz toprak yığar, bir koyun getirip sağardık, sonra da tavaf ederdik, Buhari kitab kitabul Esnam, kelbi, adam yolculuğa çıkardı, bir yerde konakladığında dört tane taş alır, içlerinde hoşuna gidene bakar, onu ilah edinirdi, diğer üçünü de tenceresine sacayağı yapardı, yoluna devam edince de bırakıp giderdi, der. Her çağda ve her yerde müşrik milletlerin tümünde olduğu gibi Arapların da meleklerden, cinlerden ve yıldızlardan birçok ilahları vardı. Meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanarak onları Allah katında şefaatçi edinirlerdi. Onlara ibadet eder, Allah'ın katında aracı olduklarını düşünürlerdi. Bunların yanında cinleri de Allah'a ortak koşarlardı. Herhangi bir şeye güçlerinin yettiğine herhangi bir şeyde etkilerinin olduğunu inanarak ibadet ederlerdi. Kelbi şöyle der, Huza kabilesinden Medi oğulları cinlere ibadet ederdi. Said, Himayır kabilesi güneşe, Kineyn kabilesi aya, Temim kabilesi Debran'a, Lalım kabilesi ve Cüzzam kabilesi müşteri yıldızına, Tay kabilesi Süheyle, Kays kabilesi Şi, Raya, Sirius, Esed kabilesi, Yuterit yıldızına ibadet ederdi, der, Tabakatülümem, Es Said. Bir insanın putperestliğin, kalplerde ve pratik hayata yaydığı pisliği bilmesi, İslam'ın bu ulusu getirdiği aşamayı, gerek düşüncelerinde gerekse hayatlarında giriştiği temizliği kavraması için bu ilkel ve iğrenç putçuluğu incelemesi yeterlidir. İçine düştükleri pisliklerden biri de, şehirlerinde ve sokaklarında başlıca övünç kaynakları olan, içki, kumar ve genel uğraşlarıdır. Hiçbir zaman üstüne çıkamadıkları bu sınırlı ve yerel düşüncenin özünü basit kan davaları gibi ahlaksal ve toplumsal hastalıklar oluşturuyordu. Savaş ve kan dökme tehlikeli sayılmayacak kadar sıradan bir hal olmuştu hayatlarında. Bekre kabilesi ile Talib b. ve Yıl kabilesi arasında savaş baş göstermiş, 40 sene oluk oluk kan akmıştı. Bunun nedeni de, Mad kabilesinin başkanı Kuleyb'in, Munkiz'in kızı Besus'un devesinin memesine ok atmasıyla kanın süte karışmasından başka bir şey değildi. Sesas b. Müre Kuleyb'i öldürür, böylece Bekre ve Talib arasında savaş başlamış olur. Kuleybin Müheli'nin dediği gibi hayatı mahvetti. Anneleri çocuksuz, çocukları da yetim koydu. Dinmez gözyaşları ve defnedilmeyecek kadar çok ceset bıraktı. Dahis ve Gabra savaşı da böyle, bunun nedeni de, Kays B, Züheyr ile Huzeyfe B, Bedre arasında düzenlenen bir yarış yapılıyordu. Kays'ın atı Dahis'i geçerken, Esedilerden birinin Huzeyfe'yi desteklemek amacıyla önüne çıkarak bir tokat atması, böylece onu oyalayarak yarışı kaybetmesini sağlamasıdır, arkasından öldürme ve intikam geldi, esir alınanlar oldu, binlerce insan bu şekilde öldürülüp gitti. Bütün bu olaylar, bunların hayatlarının enerjilerini, böylesine basit ortamlarda sarf etmelerini önleyecek büyük değerlerden yoksun olduğunun göstergesidir. Çünkü, hayat için bir mesajları, beşeriyete sunacakları bir ideolojileri ve kendilerini böylesine basit şeylerle uğraşmaktan alıkoyacak insanlık aleminde üstlendikleri bir rolleri söz konusu değildi, kendilerini bu ilginç toplumsal pisliklerden temizleyecek bir akideleri de yoktu, ilahi bir akide olmadan insanlar nasıl olgun olabilirler ki, ilgi alanları, düşünceleri ve ahlakları başka nasıl oluşabilir? Kuşkusuz cahiliye aynı cahiliyedir ve her cahiliyenin pisliği ve iğrençliği vardır, yeri ve zamanı önemli değildir, her ne zaman insanların kalpleri, düşüncelerine egemen ilahi bir akideden ve bu akideden kaynaklanıp hayatlarını düzenleyen bir şeriatten yoksun olursa orada birçok cahiliye şekillerinden biri vardır demektir. Bugün beşeriyetin çamurları içinde yüzdüğü cahiliye, özü bakımından, İslam Kaldırarak yeryüzünü ondan temizleyip arındırdığı Arap cahiliyesinden farklı değildir. Bugün insanlık büyük bir batakhanede yaşamaktadır, gazetelerine, filmlerine, moda gösterilerine, güzellik yarışmalarına, dans pistlerine, meyhanelerine, radyolarına, çıplak etin sergilendiği çılgın pazarlarına, sanat, edebiyat ve diğer reklam araçlarındaki iğrenç görüntülerine ve hastalık saçan duygularına kadar, diğer taraftan, faiz düzenine, onun arkasında gizlenen tefeciliğe, mal toplamak ve sömürmek için, için başvurulan alçakça yöntemlere, yasallık kisvesine bürünmüş şans, hile ve piyango oyunlarına, öte yandan, her insanı, her aileyi, her düzeni ve insan topluluğunu tehdit eder duruma gelen ahlaksal çöküntü ve toplumsal bozulmalarına, evet, bütün bunlara bir kere bakmak, şu cahiliyenin gölgesinde insanlığın sürüklendiği korkunç sonucu anlamak için yeterlidir. Beşeriyet, insanlığını yiyip bitirmekte, ademiyetini ortadan kaldırmaktadır. O düşük hayvansal aleme katılmak için hayvanların ve hayvansal dürtülerin peşinde sürüklenmektedir. Oysa hayvan bunlardan çok daha pak, şerefli ve temizdir. Çünkü o, parçalanmaz ve ilahi bir akide ve şeriat bağından yoksun insanların şehvetlere yenilip Yüce Allah'ın insanların egemenliğinden kurtardığı ve şu ayeti kerimede belirttiği gibi mümin kullarına onun çirkefliklerinden temizlemekle lütufta bulunduğu cahiliyeye tekrar dönüp kokuşmaları gibi kokuşmayan bir fıtrata sahiptir. Günümüz CAHİLİYYESİ -E kendilerine kitap ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler. Düşünce ve itikatta sapıklık, hayat anlayışında sapıklık, amaç ve yönelişlerde sapıklık, gelenek ve hayat tarzında sapıklık. O gün, bu ayete muhatap olan Araplar, kuşkusuz, geçmiş hayatlarını hatırlıyorlardı, İslam'ın kendilerinde meydana getirdiği değişimin özünü kavramışlardı, bunun, İslam olmadan gerçekleşemeyeceğini ve insanlık tarihinde eşine rastlanmayacak bir değişim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Kendilerini, kabile hayatından, kabilesel değerlerden ve kan davalarından kurtaranın İslam ama yalnız İslam olduğunu kavramışlardı. Sadece bir ümmet olmaları için değildi tabii, daha çok bir göz açıp kapama anı gibi kısa bir sürede ve uzun zaman olan hazırlanma gibi bir şey olmaksızın beşeriyeti önder olmaları, ideallerini, hayat metodlarını ve düzenlerini beşeriyetin uzun tarihi boyunca eşine rastlanmayacak bir tarzda belirtilmiştir. Belirlemeleri içindi bu değişim. Ulusal konumları belirlediği kadar, siyasal ve uluslararası alanlarda da varlık göstermelerini, her şeyden önce ve önemli olan insani varlıklarını kazandıranın İslam ama yalnız İslam olduğunu biliyorlardı, insanlıklarını yücelten, ademiyetlerini onurlandıran, hayat düzenlerinin tümünü bu onur esasına dayandıran ve yüce Rabblerinin katından bir ihsan ve lütuf olarak gelenin İslam olduğunu kavrıyorlardı bundan sonra, Sonra bunu bütün beşeriyete sunmuş ve insanın nasıl saygın olacağını ve Yüce Allah'ın onurlandırmasıyla nasıl onurlanacağını tüm insanlığa öğretmişlerdi. Ne yarımada da ne de başka bir yerde bu konuda kendilerini geçen olmadı. Geçen bölümde değindiğimiz, şura, konusu da, Yüce Allah'ın kendilerine büyük bir lütfiydi. Bu lütuf bu ilahi metodun bir yönünü oluşturmaktadır. Onlar, Alem'e sunacakları bir mesajlarının, beşer hayatına ilişkin bir görüşlerinin ve insan hayatını düzenleyecek bir yöntemlerinin olmasını sağlayan nimetin İslam ama yalnız İslam olduğunu biliyorlardı. Büyük insanlık tarihinde beşeriyeti ileriye götürecek bir mesaj, bir dünya görüşü ve hayat prensibi olmaksızın varlığını sürdüren bir millet söz konusu değildir. İslam, onun varlık hakkındaki düşüncesi, hayat görüşü, toplumsal şeriatı, insan hayatına ilişkin düzeni, gölgesinde insanın mutlu olabildiği bir düzenin oluşması için yerleştirdiği ideal, pratik ve hareketli metodu, bu özellikleriyle İslam, Arapların tüm dünyaya sundukları, onunla tanındıkları, saygı gördükleri ve bu sayede önderliği devraldıkları özel kimlikleridir. Bugün ve yarın bundan başka bir kimlik taşıyamazlar, bunun dışında dünyada onunla tanınacakları bir başka mesajları yoktur, ya bu mesajı taşıyacaklar, böylece beşeriyet onları tanıyıp saygı gösterecek ya da bunu terk edecekler, sonuçta da daha önce oldukları gibi hiç kimse tarafından bilinmeden ve tanınmadan başıboş bir hayat yaşayıp gideceklerdir. Bu mesajı sunmazlarsa, insanlığa sunacakları başka neleri var ki? İnsanlığa, edebiyat, sanat ve bilim alanında dahiler mi sunacaklar, oysa yeryüzünde diğer halklar onları bu alanda oldukça geride bırakmış, üstelik beşeriyet, hayatın bir ayrıntısı sayılan bu alanda boğazına kadar, deha, deryasına gömülmüştür, hayatın bir ayrıntısı sayılan bu alanda bir dahiye ihtiyaç duyulmadığı gibi böyle bir beklenti de söz konusu değildir. Herkesin önünde eğileceği, onunla sokakları dolduracakları ve ellerindeki ürünle herkesi CEZB edecekleri ileri sanayi alanında deha çapta ürünler mi sunacaklar, bu alanda da birçok halk onları geride bırakmış, öncülük direksiyonunu eline geçirmiştir. Kendi elleriyle meydana getirdikleri, kendi düşüncelerinin ürünü toplumsal bir felsefi ekol mu ya da ekonomik ve idari metodlar mı sunacaklar, yeryüzü bu tür felsefeler, ekoller ve metodlarla dolup taşmaktadır, bu sapık metodlar sayesinde de büyük bir bedbahtlık içinde yaşamaktadır. O halde beşeriyete öğretecekleri ve bu konuda öncelikli, ileri ve imtiyazlı sayılacakları ne sunabilirler? Bu büyük mesajdan başka bir şeyleri yok, şu eşsiz metoddan başka hiçbir şeyleri yok, Allah'ın kendilerini seçtiği, bununla onurlandırdığı ve bir zamanlar onların eliyle tüm insanlığı kurtardığı bu lütuftan başka hiçbir şeyleri yok, İnsanlık bugün her zamankinden daha çok bu mesaja muhtaçtır, çünkü insanlık, bedbatlık, şaşkınlık, bunalım ve iflas bataklığına düşmüştür. Kuşkusuz geçmişte tüm insanlığa sundukları ve ilgilerini çektikleri yegane nitelikleri sadece budur, bugün de insanlığa bunu sunabilirler, bu sayede kurtulabilirler ancak. Büyük milletlerden her birinin insanlığa sunduğu bir mesajı vardır, en büyük millet, en büyük mesajı taşıyan, en üstün metodu sunan ve hayatı ilişkin yüksek dünya görüşüyle sivrilen millettir. Araplar bu mesaja sahip bulunmaktadırlar, bu hususta onlar asıldırlar, diğer halklar ise onlara ortak konumundadırlar, acaba hangi şeytandır onları bu büyük hazineden uzaklaştıran, hangi şeytan? Yüce Allah'ın bu millete bir resul ve risalet göndermekle bahşettiği lütuf çok büyüktür hem de çok, onu bu lütuftan, şeytandan başkası uzaklaştıramaz ve o, Rabbine karşı bu şeytanı kovmakla sorumludur. Uhud Savaşının Devamı Ayetlerin akışı, savaşta meydana gelen olayları anlatma ve onları değerlendirmede bir adım daha atmaktadır. Henüz tecrübe süzgecinden geçmemişler, olaylarla yoğrulmamışken işin pratini, kuralların özünü ve kanunlara sarılmayan varlık, hayat ve akidenin özündeki ciddiyete uymayan hiç kimseyi kayırmayan pratik hayatın ciddiyetini henüz yaşamamışken Müslüman oldukları halde işin geldiği noktada dehşete kapıl başlarına gelenin meydana gelişine şaşırmalarını ve iş konusundaki düşüncelerinin davranışlarından dolayı olduğunu ve uygulamalarının tabii bir sonucu olduğunu açıklamaktadır. Ancak onları bu noktada bırakmamakta, çünkü bu durum, gerçek de olsa nihai gerçek değildir sebepler ve sonuçların arka planındaki Allah'ın kaderine, adet ve kanunların ötesindeki iradesine bağlamaktadır. Böylece meydana gelen olaylar, olaydaki hikmeti kendilerine ve uğruna cihad ettikleri davalarına hayırlı olanın gerçekleşmesine, bu tecrübeyle onların bundan sonrasına hazırlanmasına, kalplerinin arınmasına, saflarının olayların ortaya çıkardığı münafıklardan ayrılmasına ilişkin hadiselerin ötesindeki Allah'ın planını açıklamaktadır. Her iş, sonunda Allah'ın iradesine ve planına dayanmaktadır. Böylece Kur'an'ın ince ve derin açıklamasında gizli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 166-2 topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet, Allah'ın izni ile gerçekleşti, bu musibet, Allah'ın müminleri belirlemesi için meydana geldi.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 168 onlar, evlerinde oturup savaşa katılan kardeşleri için, eğer bizim sözümüzü dinleselerdi, öldürülmezlerdi, diyenlerdir, de ki, eğer doğru söylüyorsanız, ölümü kendi başınızdan savın bakalım. Yüce Allah, sancağını taşıyan ve akidesine inanan dostlarına yardım etmeyi üzerine almıştır. Ancak bu yardımı, kalplerinde iman gerçeğinin olgunlaşmasına, düzen ve hayat tarzlarında imanın gereklerini yerine getirmelerine, güçleri oranında hazırlık yapmalarına ve imkanları nispetinde çaba sarf etmelerine bağlamıştır. İşte sünnetullah budur ve sünnetullah'ta hiç kimse kayırılmaz. Müslümanlar ne zaman bu iş birinde bir eksiklik yaparlarsa, bu. Eksikliğin sonucuna katlanmalıdırlar, çünkü Müslüman oluşları, kendileri için adetin bozulmasını ve kanunun iptalini gerektirmez, onlar, hayatlarının tümünü sünnetullaha uydurmak ve ilahi kanunlar doğrultusunda düzenlemekten dolayı Müslümandırlar zaten. Ancak Müslümanlıkları boşa gitmeyecektir, ziyan olmayacaktır, çünkü teslimiyetleri Allah içindir, Allah'ın sancağını taşımaları, ona uymaya gayret etmeleri ve onun metoduna tabi olmalarından dolayı, hataya uygun düşen, acı, yara ve kayıpları tattıktan sonra bu hatayı iyiliğe çevirmek akidenin daha bir netleşmesi, kalplerin daha iyi arınması, safların iyice temizlenmesi, onları vaat edilen zafere yakla uzaklaştırması, böylece hayır ve bereketle sonuçlandırması yüce Allah'ın şanındandır. Müslümanlar hiçbir zaman Allah'ın korumasından, gözetiminden ve yardımından uzaklaştırılmazlar. Aksine, yolda başlarına bir takım darbeler, acı ve sıkıntılar geldikçe, Allah tarafından hep yol azığıyla desteklenmişlerdir. Bu açıklık ve kesinlikle beraber Yüce Allah, meydana gelen olaydan dolayı paniğe kapılıp sorular sorup duran Müslüman kitleyi ele almakta, onlara takdirinden kaynaklanan uzak hikmeti açıkladığı gibi kendi davranışlarından kaynaklanan yalçın sebebi de ortaya çıkarmaktadır. Bu arada münafıkları da ne sakınmanın ne de geride kalıp oturmanın kendisinden koruyamadığı ölüm gerçeğiyle yüz yüze getirmektedir.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 Müslümanların Uhut'ta başlarına bir felaket geldi. Bu acı günde karşılaştıkları bunca yara ve acıların dışında ayrıca 70 şehit verdiler. Müslüman oldukları halde Allah'ın düşmanı müşrikler onlara galip geldi. Halbuki onlar Müslümandılar ve Allah yolunda cihad ediyorlardı. Fakat aslında bu felaketi tadan Müslümanlar bunun iki katını müşriklere isabet ettirmekle daha üstün durumda idiler. Çünkü Bedir günü işin ileri gelenlerinden 70 tanesini öldürmekle benzeri bir musibeti düşmanlarının başlarına getirmişlerdi. Müslümanlar aynı galibiyeti Uhud savaşının başlangıcında, henüz Allah'ın ve onun Resulünün emrine uyuyorlarken, ganimet arzusu karşısında zaafa kapılmamışken ve mümin gönüllerde yer etmemesi gereken duygular ruhlarında depreşmemişken tekrar elde ediyorlardı. Onlar panik içinde sorup duruyorlarken Yüce Allah bütün bunları onlara hatırlatıyor ve meydana gelen olayı direkt yakın sebebine döndürüyor. De ki, o musibet kendinizden kaynaklandı. İş konusunda sarsıntı geçiren, bozulan ve çekişen bizzat sizin nefsinizdir, Allah ve Resulünün şartını yerine getirmeyen sizdiniz, arzu ve heveslerin etkilediği, kendi nefsinizdi, Resulullah'ın emrine ve savaş stratejisine isyan eden sizdiniz, bu sonuç meydana gelmesini istemediğiniz şey, Sofrada bu nasıl olur, diyorsunuz, sünnetullah'ta kendi durumunuza uygun olanıyla karşılaştınız, Müslüman veya müşrik olsun insan kendini sünnetullahın işleyişine sundu mu gerekli karşılığı alacaktır, hiç kimsenin kayırılması için bu kanun bozulmaz, bir kere, insanın ilk önce Allah'ın sünnetine kendini uydurması, teslimiyetin olgunluk derecesini göstermektedir. Hiç şüphesiz Allah'ın gücü her şeye yeter. Gücünün gereği, sünneti uygulaması, kanunuyla hükmetmesi, her işin hükmü ve iradesi uyarınca hareket etmesi ve varlık alemini, hayatı ve olayları dayandırdığı yasalarını askıya almamasıdır. Bununla beraber her işin ötesinde gördüğü bir hikmetten dolayı Allah'ın takdiri yer almaktadır. Meydana gelen her olayın, her hareketin, her gelişmenin ve bütün evrende yer alan her akışın ötesinde Allah'ın takdiri sürekli mevcuttur. İlahi kanun iki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle gerçekleşti. Hiçbir şey rastlantı sonucu ve boşuna meydana gelmemiştir, faydasız ve da değildir. Her hareket, şu evrenin yaratılışında planlanmış ve kendisine özgü sebep ve sonuçları olan bir kadere göre hareket etmektedir. Bütün hareketler, bozulmaz, askıya alınmaz ve hiç kimseyi kayırmaz sağlam adet ve kanunlara uygun meydana gelmekle beraber belirlenen programları planında gizli bir hikmeti gerçekleştirmekte, ve hep birlikte evrenin nihai projesini tamamlamış olmaktadırlar. İslam düşüncesi bu alanda, insanlık tarihi boyunca hiçbir düşüncenin ulaşmadığı bir evrensellik ve dengecilik düzeyine ulaşmıştır. Evrende değişmez bir kanun ve kesin kurallar vardır, değişmez kanunun ve kesin kuralların ötesinde de etkin bir irade ve serbest ilahi meşiyet vardır. Bu kanun, kurallar, irade ve meşiyetin ötesinde de her şeyin çerçevesinde cereyan ettiğince bir hikmet yatmaktadır. Aralarında insan da olmak üzere her şey hakkında hükümran olan bu kanun ve geçerli olanlar da bu kurallardır. İnsan, özgür iradesinin ürünü hareketleri ve kendi düşünce ve değerlendirmesinin sonucu davranışları neticesinde bu kurallarla karşılaşır, böylece kuralların işlemesini sağlar ve onlardan etkilenir, ancak, bütün bunlar, Allah'ın kaderi ve dileğişi uyarınca meydana gelmekte, aynı zamanda onun hikmet ve takdirini gerçekleştirmektedir, insanın iradesi, düşüncesi, hareket ve davranışları Allah'ın adet ve kanununun bir parçasıdır, insan bütün yaptıklarını bunlarla yapar, Allah, çizdiği kader ve plan çerçeve kevesinde gerçekleştirdiği her şeyi bu adet ve kanun sayesinde gerçekleştirir. Hiçbir şey bu adet ve kanunun dışına çıkamaz, onlara karşıt olamaz. Allah'ın iradesini ve takdirini bir kefeye, insanın irade ve faaliyetlerini de karşıt kefeye koyanların düşündükleri gibi faaliyetine karşı koyamazlar. Asla, İslam düşüncesinde durum böyle değildir. Çünkü insana, varlığını, düşüncesini, iradesini, takdirini, değerlendirme yeteneğini ve yeryüzünde faaliyet imkanını bahşederken, bunlardan hiçbirini, kendi sünnetine zıt, yüce iradesine muhalif kılmamıştır. Şu büyük evrene ilişkin kaderinin ötesindeki nihai hikmetin dışına da çıkamaz. Ancak yüce Allah, insanın takdir edip idare etmesini, hareket etmesini, etkilenmesini, sünnetullahla karşılaşıp onlara uymasını, bu karşılaşmanın insana verilecek karşılığını, lezzet, acı, rahatlık, yorgunluk, mutluluk ve bedbatlık şeklinde tam olarak almasını, bu karşı ve sonucunun ötesindeki her şeyi kuşatan kaderinin ahenk ve denge içinde gerçekleşmesini sünnetin ve takdirinin bir gereği kılmıştır. Uhud savaşında meydana gelen bu olaylar, evrensel ve mükemmel İslam düşüncesi hakkındaki sözlerimize örnektir, kuşkusuz yüce Allah Müslümanlara, zafer ve yenilgi hakkındaki sünneti ve şartını öğretmişti, onlar da bu sünnet ve şarta aykırı hareket etmişlerdi, bunun sonucunda da acı ve yaralarla karşılaşmışlardı, ancak mesele bu noktada bitmiyor, çünkü bu karşı çıkmanın ve acı çekmenin ötesinde, saftaki müminlerle münafıkların ayrılması, mümin kalplerin arındırılması, düşünce bulanıklığından, zaaf ve eksikliklerden temizlenmesine ilişkin Allah'ın kaderinin gerçekleşmesi yer almaktadır. Bu da işlevi bakımından acı ve zararın ötesinde Müslümanlar için hayırlı olmuştur. Kuşkusuz bu sonucu, kanunu ilahi uyarınca elde etmişlerdi. Çünkü Allah'ın metoduna teslim olan, bütün hayatlarında onu uygulayan Müslümanlara yardım edip onları gözetmek, sonuçta acılarını tatmış olsalar bile işledikleri hataları nihai hayırlarına bir araç kılmak Allah'ın sünnetidir. Nitekim, acı çekme, arınma, eğitim ve hazır hazırlık için de bir araçtır. Bu sert ve yalçın konumda Müslümanların ayakları rahatlamakta, kalpleri hiçbir kararsızlık, sıkıntı ve şaşkınlık duymadan tatmin olmaktadır. Çünkü onlar, Allah'ın kaderi ile yüz yüzedirler, hayatlarında onun kanunlarıyla hareket etmektedirler. Onlar, Yüce Allah'ın gerek kendilerine gerekse çevrelerindekilere dilediğini yapacağını biliyorlar. Çünkü onlar, Yüce Allah'ın onunla dilediğini gerçekleştirdiği kaderi için birer ham madde konumundadırlar, işledikleri tüm yanlışlar ve doğrular yanlışları ve doğrularından dolayı karşılaştıkları tüm sonuçlar Allah'ın kaderi ve ince hikmeti ile hareket ettiğini ve bu yolda hareket ettikleri sürece de kendilerini iyiliğe doğru götüreceğini gayet iyi biliyorlar. İki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet, Allah'ın izni ile gerçekleşti, bu musibet, Allah'ın müminleri belirlemesi için meydana geldi. Yüce Allah burada, Abdullah bin Ubey bin Selül ve beraberindekilerin konumuna işaret etmekte ve onları münafıklar diye adlandırmaktadır. Bu noktada Yüce Allah, onları ortaya çıkarmakta, Müslüman safları onlardan temizlemektedir. O günkü gerçek konumlarını belirlemektedir. Sıfır gün onlar imandan çok küfre yakın idiler, orada Müslümanlarla müşrikler arasında savaş çıkacağını bilmediklerinden dolayı geri döndüklerini iddia ederken doğru söylemiyorlardı, gerçek neden bu değildi, onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar, tamamen akidenin kontrolüne bırakmadıkları kalplerinde nifak vardır, kişiliklerini ve beşeri değerlerini, akide ve iman değerlerinin üstüne çıkarmışlardır, Uhud günü Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, görüşünü kabul etmedi diye ayrılan münafıkların başı Abdullah B., Ubey ne yap? Yaptıysa, bundan önce de Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, ilahi bir mesajla Medine'ye geldiğinde kendilerinin başkanlıktan yoksun bırakılması ve başkanlığı bu dine ve onun taşıyıcısına vermesi karşısında da aynı davranışı göstermişti, kalplerde bu vardı, müşrikler, Medine'nin kapılarına dayanmışken münafıkların geri dönmelerinin sebebi buydu, kendilerine, geliniz Allah yolunda savayız ya da savunma yapınız diyen gerçek Müslüman Abdullah B. Harama, eğer savaşmayı bilseydik mutlaka peşinizden gelirdik diyerek itiraz etmeleri bundandı. İşte bu ayette Yüce Allah gerçek durumlarını ifşa ediyor. Hiç kuşkusuz Allah onların gizli tuttukları duyguları çok iyi bilir. Sonra, saflarda ve ruhlarda sarsıntının meydana gelmesindeki konumlarını ortaya çıkararak sürüyor ayeti kerime. Onlar evlerinde oturup savaşa katılan kardeşleri için, eğer bizim sözümüzü dinleselerdi öldürülmezlerdi, diyenlerdir. Özellikle başta kavmi arasındaki otoritesini sürdüren, münafıklığı henüz daha ortaya çıkmamış ve Müslümanlar arasındaki mevkisinin sarsılmasına neden olan bu vasıfla henüz vasıflandırılmamış Abdullah B. Ubey olmak üzere, diğer münafıklar ayrılık sonucu saflarda ve ruhlarda kargaşa ve sarsıntı meydana getirmekle yetinmiyorlar. Eğer bizim sözümüzü dinleselerdi öldürülmezlerdi diyerek, savaştan sonra şehit ailesi ve arkadaşlarının kalplerine sarsıntı ve hayıflanma duygularını yaşamaya çalışıyorlardı. Böylece, ayrılmalarında bir hikmet ve maslahat olduğunu, Resulullah'a salat ve selam üzerine olsun itaat edip, Uymakta da bir zarar ve ziyan olduğunu yaymak istiyorlardı. En fazla da, Allah'ın çizdiği kaderi, ecelin kesinliği, ölüm ve hayatın hakikati ve bunların yalnızca Allah'ın kaderine bağlılığı konusundaki saf İslam düşüncesini bozuyorlardı. Bu yüzden ayeti kerime, bir taraftan hilelerini bozmak, diğer taraftan İslam düşüncesini düzeltip onu bulanıklıktan kurtararak kesin ve doğru olanı yerleştirmek suretiyle gerekli karşılıklı karşılığı vermektedir. Eğer doğru söylüyorsanız, ölümü kendi başınızdan samız bakalım. Ölüm, hem cihada çıkan hem de evinde oturanı, hem cesuru, hem korkağı, hülasa herkesi alır götürür, ne hırs, ne korunma geri çeviremez ölümü, korku ve geride beklemek de ertelemez, bunun en güzel kanıtı tartışma götürmez pratik hayattır, Kur'an-ı Kerim'de bu pratik hayat da onlara cevap vermekte, iğrenç hilelerini bozmakta, gerçeği yerine oturtmakta, böylece Müslümanların kalplerini sağlamlaştırıp üzere güven, huzur ve yakin duygularını akıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in savaştaki olayları sunarken, olayların öncesinde, savaşın hemen arefesinde meydana gelen bu olaya Abdullah B. Ubey ve beraberindekilerin savaştan geri kalmalarını değinmeyi ertelemesi, oluşun içinde bu noktaya yer bırakması dikkat çekicidir. Kur'an Eğitimi bu erteleme, Kur'an'ın eğitim metodunun belirgin özelliklerinden birini taşımaktadır. Kuşkusuz bu olayı, yerleştirdiği İslam düşüncesinin belli başlı kurallarını yerleştirmek, yerleştirdiği gönüllere doğru duyguları oturtmak ve değerler için koyduğu bu ölçüleri belirlemek için ertelemişti. Sonra da, münafıklara, davranışlarına, bundan sonraki uygulamalarına işaret etmektedir. Çünkü ruhlar bu davranışları, doğru düşünceden, doğru ölçütteki doğru değerden sapmanın ürünü bu uygulamaları algılayacak düzeye gelmiştir artık. İmani düşüncenin ve değerlerin Müslümanın nefsinde böyle yer etmesi, düşünce ve değerlerin gerçek mahiyetini, iş ve şahısların gerçek ölçüsünü verecek doğru ölçütlerin bu şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bundan sonra, işleri ve şahısları bu ölçüte göre değerlendirir insan, ve bu saf imani duyguyla onlara, aydınlık ve doğru hüküm uygulanabilir. Bu ertelemede eşsiz Kur'an metodunun bir başka özelliği de gizlidir çünkü Abdullah b. U bey daha önce değindiğimiz gibi o ana kadar kavmi arasında saygın bir konumdaydı. Bu yüzden şura ilkesinin yerleşmesi ve uygulaması toplum içinde itibarı olanların görüşüne başvurmayı gerektirdiğinden Resulullah salat ve selam üzerine olsun kendi görüşüne başvurmadı diye kibirlenmişti. Bu büyük münafın uygulamaları müslü ormanların safında sarsıntı ve düşüncelerinde karışıklıklar meydana getirmişti, nitekim bundan sonra öldürülenlere ilişkin sözleri de gönüllere hasret, duygulara karışıklıklar serpmişti, onun davranışlarının ve sözlerinin küçümsenmesi, savaşın öncesinde meydana gelmesine rağmen, Kur'an'ın anın sunuş tarzında öne alınması ve bu işi yapmaya kalkışanların vasıflarının münafıklık yapanlar olarak adlandırılması gerçekten anlamlıdır. Ayrıca bu davranışları şu hayret sigasıyla münafıkları görmez misin diye özetlemek ve en büyüklerinin adını veya şahsını anmadan yine bu davranışı yapmaya kalkışan herkesin hak ettiği gibi iman ölçeğinde onunla eşit durumda olmaları yüzünden surenin akışında başka münafıkları değerlendirdiği gibi münafıklar arasında belirsiz olarak kalması için açıklamaması ve sona bırakması bu eşsiz eğitim metodunun içerdiği bir hikmet olsa gerektir. Allah yolunda öldürülenler kalpler huzura kavuşup vicdanlar, evrende yürürlükte olan yasa, işlerin ötesindeki Allah'ın kaderi, bu takdir ve planın arka planındaki hikmeti, sonra olması için yazılmış ecel ve geride kalmanın erteleyemediği savaşa çıkmanın çabuklaştıracağı, hırs, sakınma ve tedbirin önleyemediği mukadder ölüm gerçeği ile istikrar bulduktan sonra, Evet bundan sonra ayetlerin akışı bir diğer hakikati açıklamakla sürüyor, hem özü hem de etkisi itibariyle büyük bir hakikat, Allah yolunda öldürülenlerin ölüler olmayıp diri oldukları hakikati, onlar Rabbilerinin izinden, kendilerinden sonra oluşan hayattan ve olaylarından kopmamışlardır. Bu cemaatin yaptıklarından etkilendikleri gibi ona da etki ediyorlar, bilindiği gibi etki ve etkilenme hayatın belirtisidir. Ayet-Uhud savaşında şehit düşenlerin hayatı ile şehadetlerinden sonra meydana gelen olaylar arasında sağlam bir ilgi kurduktan sonra, kendilerine isabet eden bunca yaraya rağmen, Allah ve Resulünün çağrısına karşılık veren, savaş alanını bırakıp gittikten sonra Medine'ye saldırmalarından korkup Kureyş'i takip eden, Kureyş'in toparlanmasıyla kendilerini korkutmaya çalışan insanlara aldırış etmeyip sadece Allah'a güvenilir, güvenip dayanan ve bu konumlarıyla imanın anlamını ve hakikatini gerçekleştiren bir grup müminin konumlarını tasvir ediyor. 169 Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız, tersine onlar yaşıyor ve Allah katında besleniyorlar. 170 Allah'ın, Kerem'iyle kendilerine sunduğu nimetlerden dolayı sevinç içindedirler, arkadaki henüz kendilerine katılmamış olanlar için korku ve üzüntü söz konusu değil diye onlar adına sevinçlidirler. 171 Onların sevinci Allah'tan gelen nimet ve lütuf ile onun müminlerin mükafatını kayba uğratmayacağı müjdesinden kaynaklanıyor. 172 O müminler ki, yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberin savaşma çağrısına uydular, onlardan, ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek mütercim ilkesine uyanlar ile takva sahiplerini büyük bir ödül beklemektedir. 173 o kimseler ki, insanlar kendilerine, düşmanlarınız size saldırmak için yığınak yaptılar, onlardan korkmalısınız dediklerinde, bu sözden imanları daha güçlenerek, Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir, dediler. 174 Bundan dolayı Allah'tan gelen nimet ve lütufla geri döndüler. Kendilerine hiçbir zarar dokunmadı. Allah'ın rızasına uydular. Hiç kuşkusuz Allah büyük lütuf sahibidir. 175 O şeytan sizi yardakçıları ile korkutur. O halde eğer gerçekten mümin iseniz onlardan değil benden korkunuz. Yüce Allah mümin kalplerde kader ve ecel hakikatini iyice belirginleştirmek, münafıkların, eğer bizim sözümüzü dinleselerdi öldürülmezlerdi, sözleriyle öldürülenler hakkında yaydıkları, kuşku, karışıklık ve hayıflanma duygularını, de ki, eğer doğru söylüyorsanız ölümü kendi başınızdan savun bakalım meydan okuyuşuyla bertaraf etmek istemiştir. Yüce Allah, bu değişmez hakikatin eşiğinde mümin kalpleri huzura kavuşturduktan sonra, bu kalplerin huzur ve güvenini artırmak için Allah yolunda öldürülen Allah yolunda öldürülen, kalplerini bu mananın dışındakilerden arındıran ve diğer tüm şartlardan soyutlananlardan başkası şehit değildir. Şehitlerin varacağı sonucu açıklamayı dilemiştir. Bu şehitler diridirler, bütün hayat özelliklerine sahiptirler, onlar, Rabbilerinin yanındadır da rızıklanmaktadırlar, Rabbilerinin fazlından verdiği ile sevinmektedirler, geride kalan müminlere vardıkları sonucu müjdelemek istemektedirler, ayrıca geride kalan kardeşlerinin yaşadığı olaylarla da ilgilenmektedirler, kuşkusuz bütün bunlar, yararlanma, müjdeleme, ilgilenme, etki etme ve etkilenme dediğimiz hayat belirtileridir, onlar, elde ettikleri Allah'ın fazlı ve O'nun yanındaki makam ve rızkın yanındadırlar hayat ve olaylarla ilişki içindeyken ayrılıklarından dolayı duyulan bu hasret de ne oluyor, İnsanların dipdiri şehitle geride kalan kardeşlerine ilişkin düşüncelere koydukları mesafe de nereden çıktı, burada ve orada sürekli Allah'la birlikte olan müminlerin nazarında, mesafelerin ve engellerin hiçbir değeri yokken, bu hayatla hayat sonrası alem arasında konulan bu engel de nedir? Bu büyük gerçeğin iyice belirginleşmesi, olayları değerlendirmede büyük önem arz etmektedir, bir kere o, farklı hayat çeşitleri ve durumlarıyla birlikte varlıkların hareketine ilişkin düşünceyi de dengeler, hatta yeni baştan inşa eder, artık bu bir sürekliliktir, kesintiye uğramaz, çünkü ölüm yolculuğunun sonu değildir, hatta ölüm öncesiyle sonrası arasında mutlak anlamda bir engel de söz konusu değildir. Kuşkusuz bu, müminlerin hayat ve ölümü karşılayışlarına ve buradan orayı tasavvur edişlerine ilişkin duygularda büyük etkisi bulunan yepyeni bir bakış açısıdır. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız, aksine onlar yaşıyor ve Allah katında besleniyorlar. Ayet, Allah yolunda öldürülen, böylece hayattan ayrılıp gözlerden uzaklaşanların, ölü, sayılmasını yasaklayan bir hükümdür, ayrıca onların, Rabbileri katında diri olduklarını, da isbat eden bir nastır, bu yasaklama ve isbatı canlılara özgü bir sıfat takip etmektedir, onlar, besleniyorlar. Bununla beraber şu fani dünyada yaşayan bizler, sahih hadislerin bildirdiklerinin dışında şehitlerin sürdüğü hayatın şeklini bilemiyoruz, ancak her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanın zatından gelen bu doğru nas, tek başına ölüm ile hayat ve her ikisinin arasındaki ayrılık ve bütünlüğe ilişkin anlayışımızı değiştirmeye yeterlidir. Aynı zamanda meydana gelen olayların gerçek mahiyetinin bizim algıladığımız dış gibi olmadıklarını öğretmeye de yeterlidir. Çünkü biz, mutlak hakikatlere ilişkin anlayışımızı algıladığımız dış belirtilere dayandırmaktayız. Bu da hakikati bütünüyle kavramak için yeterli değildir. O halde bu konuda gerçeği açıklamaya Kadir Yüce Allah'ın açıklamasını beklemekten başka seçeneğimiz yoktur. Onlar bizim gibi insandırlar, öldürülüyorlar, dış görünüşünü bildiğimiz hayattan kopuyorlar, bize göründüğü kadarıyla hayattan ayrılıyorlar, ancak onlar, Allah yolunda öldürüldükleri ve onun uğrunda her türlü nimetten, cüzi ve küçük amaçlardan soyutlandıkları, ruhlarını Allah'a bağladıkları ve onun yolunda canlarıyla mücadele ettikleri, evet onlar bu şekilde öldürüldükleri için Yüce Allah, dost doğru bir haberle onların Ölüler olmadıklarını bize bildirmekte ayrıca onlara ölü dememizi yasaklamaktadır, kendi katında diri olduklarını tekit etmekte ve onların beslendiklerini bildirmektedir, Allah'tan gelen rızkı canlılar gibi almaktadır bunlar, nitekim yüce Allah, onlarda bulunan diğer hayat belirtilerini de bildirmektedir. Allah'ın keremiyle kendilerine sunduğu nimetlerden dolayı sevinç içindedirler. Allah'ın rızkını sevinerek karşılıyorlar. Çünkü onlar bunun Yüce Allah'ın kendilerine karşı bir lütfü olduğunu algılıyorlar. Bu da, Yüce Allah'ın onlara kendi yolunda öldürülmesinden hoşnut olduğunun kanıtıdır. O halde onun hoşnutluğunun göstergesi olan rızkından çok, onları ne sevindirebilir? Sonra onlar geride kalan kardeşleriyle de ilgileniyorlar, yüce Allah'ın mücahid müminleri olan hoşnutluğundan bildiklerini müjdelemek istiyorlar. Arkadaki henüz kendilerine katılmamış olanlar için korku ve üzüntü söz konusu değil diye onlar adına sevinçlidir. Onların sevinci Allah'tan gelen nimet ve lütuf ile onun müminlerin mükafatını kayba uğratmayacağı müjdesinden kaynaklanıyor. Onlar, arkalarındaki henüz kendilerine katılmamış, kardeşlerinden uzaklaşmamışlar ve onlarla bağlarını koparmamışlardır. Çünkü onlar, beraberlermiş gibi, diridirler, dünya ve ahirette elde ettikleriyle müjdeliyorlar birbirlerini, müjdelerinin içeriğini de, kendilerinde korku ve üzüntü söz konusu olmadığı, gerçeği oluşturmaktadır. Kuşkusuz onlar bunu öğrendiler, Rabbilerinin katında, ki hayat onun nimet ve fazlası, azlından elde ettikleri lütuflar, bunun gerek müminlere karşı Allah'ın bir iyiliği olduğuna ve onun müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine olan kesin inançlarıyla ikna olmuşlardır. Şehitlerin Allah yolunda öldürülen gerçekleştirmediği hangi hayat belirtisi kaldı ki, arkalarında kendilerine katılmamış kardeşlerinden ne ayırabilir onları, hangi şey canlılar ve hayatla ilişki içinde olmakla beraber, Yüce Allah'ın katına yapılan yolculuktan dolayı, gıpta, hoşnutluk ve yakınlık duyulacak bu aşamayı arkalarında kendilerine katılmamışların ruhlarında meydana getirebilir. Bu Allah yolunda olduğu zaman ölüm kavramında, canlarıyla cihad edenlerin ölüm karşısındaki duygularında ve arkalarında kalanların ruhlarında gerçekleştirilen büyük bir değişikliktir. Aynı zamanda bu, dünyanın çerçevesini ve basit hayat görüntülerini aşmak suretiyle, hayatın alanının belirtilerini, şekillerini daha da genişletmektir. Onun böylesine geniş ve büyük bir sahayı kapsaması, bir şekilden başka bir şekle, bir hayattan başka bir hayata geçişte belleklerimizde ve düşüncelerimizde oluşan engelleri etkisiz hale getirmektedir. Bu ve benzeri Kur'an ayetlerinin Müslümanların kalplerine yerleştirdiği bu yeni anlayışa uygun olarak aziz mücahidler Allah yolunda şehadet talep etmeye yöneltiliyorlar, bazı örneklerini savaşı ele aldığımız sözlerimizin başında anlatmıştık, oraya başvurulabilir. Bu büyük gerçeğin yerleşmesinden sonra, savaş alanında şehit düşenler tarafından Rabbileri katında kendileri için hazırlanan nimetlerle müjdelenenler, müminler, dir, bunlardan söz edilmekte, kim oldukları belirtilmekte, özellikleri, nitelikleri ve Rabbileriyle olan hikayeleri anlatılmaktadır.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 Onlar, bu acı çarpışmanın ertesi günü, beraberinde tekrar savaşmak için Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, tarafından çağrılan kişilerdir, üstelik yaralardan dolayı bitkin düşmüşler, daha dün savaş alanında ölmekten kıl payı kurtulmuşlardı, saldırının korkusunu, yenilginin acısını ve felaketin şiddetini henüz unutmamışlardı, aldıkları bunca yara beraber birçok yiğitlerini de kaybetmişlerdi sayıları da azdı. Ancak Resulullah, salat ve selam üzerine olsun onları çağırıyordu. Yalnız onları, bazılarının söyleyebileceği gibi, onları güçlendirmek ve sayılarını artırmak için savaşa katılmayanların kendisiyle birlikte gelmesine müsaade etmemişti. Onlar da çağrıyı kabul ediyorlar. Resulullah'ın çağrısına uyuyorlar ayetlerin akışının yerleştirdiği, özü itibariyle ve anlayışlarında da böyle yer ettiği gibi bu aynı zamanda Allah'ın çağrısıdır böylece kendilerine yara isabet ettiği, büyük zarara uğradıkları ve yaralarla bitkin düştükleri halde Allah'ın ve Resulünün çağrısına koşmuşlardır. Kuşkusuz Resulullah, salat ve selam üzerine olsun onları çağırıyordu, yalnız onları, bu çağrı ve ondan sonra gelen icabet, içinde çeşitli ilhamları taşımakta ve bir kısmına değineceğimiz büyük hakikatleri göstermektedir. Bununla Resulullah salat ve selam üzerine olsun Müslümanların gönüllerinin ve duygularının buluştuğu noktanın yenilgi, acı, eziyet ve yaralarla dolu olmamasını dilemiş olabilir. Bu yüzden gönüllerinde bunun bir deneme ve imtihan olduğunu, yoksa yolun sonu olmadığını yerleştirmek için Kureyşi takip etmeye ve onları kovmaya çağırmaktadır. Kuşkusuz onlar hala güçlüdürler, galip düşmanları da zayıftır. Bu olay bir kere ve geçti artık. Nitekim onlar da zaaf ve dağılmaktan kurtulup Allah ve Resulünün çağrısına uyunca üstünlük sağlamışlardı. Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, müşriklerin gönüllerinde ve duygularında zafer sarhoşluğunun uzun sürmemesini dilemiş olabilir, bu yüzden dünkü savaşta hazır bulunanlardan arta kalanlarla Kureyş'i takip ediyor, böylece Kureyş'in Müslümanlara karşı amaçlarına ulaşamadıklarını ve kendilerini takip edip tekrar saldıracak kişilerin kaldığını hissetmelerini sağlıyordu. Siyer rivayetlerinde anlatıldığı gibi bunlar gerçekleşmiş olaylardır. Belki de Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, bununla Müslümanların ve onların ötesinde tüm dünyanın, yeryüzünde var olan bu yepyeni gerçeğin yerleştirdiğini duyumsamamalarını dilemiştir. Kendisine inananların ruhlarında her şeye bedel bir akidenin var olduğu gerçeği, insanlıkla ondan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadıklarını, Hayatlarında onun dışında bir amaçlarının olmadığını, sırf bu akide için yaşadıklarını bilsin istemiştir. Ayrıca ondan sonra kendileri için herhangi bir şeyin kalmasını istemediklerini, onun için harcayamayacakları, onun uğruna feda etmeyecekleri hiçbir şeylerinin olmadığını bilmelerini dilemiştir. Kuşkusuz bu o zaman için şu yeryüzünde yepyeni bir olaydı. Bu yüzden Müslümanlardan sonra tüm yeryüzünün bu olayın meydana gelişini ve büyük gerçeğin varlığını hissetmesi kaçınılmazdı. Hiçbir şey, bu büyük gerçeğin doğuşunu, yaralı oldukları halde, Allah ve Resulünün çağrısına koşanların, saf, heybetli ve korkutucu bir şekilde, sırf Allah'a dayanıp güvenerek, insanların sözlerine, Ebu Süfyan'ın elçisinin bildirdiği gibi Kureyş'in toparlanmasıyla korkutmalarına ve münafıkların Kureyş'in yapacaklarını abartmalarına aldırmadan tekrar savaşa çıkışları kadar ifade gücüne sahip değildir.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 Bazı siret rivayetleri, bu yaralanma ve Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, çağrısına koşma olayını detaylı anlatmaktadırlar. Muhammed bin İshak şöyle der, bana Abdullah B, Harice B, Zeyt B, Sabit Hazreti Osman'ın kızı Ayşe'nin kölesi Ebu Saib'den anlattı, Resulullah'ın beni Abdul eşhel'den olan bir arkadaşı Uhud savaşını görmüş ve şöyle anlatmıştı, ben ve kardeşim Resulullah'la birlikte Uhud'a katılmış ikimiz de yaralı geri dönmüştük, Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun, müezzini düşmanı takibe çıkacağını duymuştuk. Kardeşime belki de kendime şöyle dedim, Resulullah'la birlikte savaşa çıkmayı kaçıracak mıyız? Vallahi binecek bir hayvanımız olmadığı gibi ağır yaralıydık da, buna rağmen Resulullah'la, salat ve selam üzerine olsun, beraber çıktık, benim yaralarım daha hafifti, kardeşim ağırlaşınca Müslümanların konakladığı yere kadar onu sırtımda taşıdım. İbni İshak şöyle der, Uhud savaşı Şevval ayının 15'inde olmuştu, 16. gecenin sabahında Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, müezzini halkı düşmanı takip etmeye çağırıyordu, bu arada dün bizimle beraber olmayanlar bugün bize katılmasınlar diyordu, bunun üzerine Cabir B, Abdullah B, Amr B, Haram, Resulullah'a gelerek şöyle dedi, ya Resulullah, babam, aralarında bir erkek bırakmadan bu kadınları terk etmemiz ne sana ne de bana yakışmaz diyerek beni, yedi kız kardeşime bakmam için geride bıraktı ve bana, Resulullah'la birlikte savaşa çıkmaya seni kendime tercih etmem ve burada kardeşlerini koru diyerek beni geri bıraktı, ben de onlarla birlikte kaldım, bunun üzerine Resulullah, salat ve selam üzerine oldu. Olsun, onun kendisiyle birlikte çıkmasına müsaade etti. Allah'tan başka güvence tanımayan, ondan hoşnut olan, onunla yetinen, zorluk karşısında imanları artan ve insanların kendilerini düşmandan korkutmaları karşısında ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir'' diyen büyük ruhlarda bu büyük gerçeğin yer etmesi için işte böyle yardımlaştılar onlar. Sonuç da, beklendiği ve sırf Allah'a dayanıp güvenen, O'nunla yetinen ve O'ndan başka her şeyden soyutlananlara Allah'ın vaat ettiği gibi oldu. Bundan dolayı Allah'tan gelen nimet ve lütufla geri döndüler, kendilerine hiçbir zarar dokunmadı, Allah'ın rızasına uydular. Kurtuldular hiç kötülük görmeden Allah'ın hoşnutluğunu elde ettiler, kurtuluş ve hoşnutlukla geri döndüler. Allah'tan gelen bir nimet ve lütufla. İşte bu noktada ayeti kerime onları bağışlar konusunda ilk sebebe döndürüyor, Allah'ın dilediğine, verdiği nimet ve bolluğa, bu arada heybetli konumlarını da zikretmeyi ihmal etmiyor, çünkü onlar bu konumlarıyla işi Allah'ın nimet ve fazlına döndürüyorlar, zaten bu, her iyiliğin döndüğü büyük esastır, onların bu konumları da bu sonsuz nimetin bir yönünü oluşturmaktadır. Allah büyük lütuf sahibidir. Bununla Yüce Allah, bu durumlarını, bu konumlarını, ölümsüz kitabında ve evrenin her tarafında yankılanan kelamında tescil etmektedir. Kuşkusuz bu, harika bir tablo ve şerefli bir konumdur. İnsan bu tabloya ve konuma bakınca bu cemaatin bünyesinin bir günle gece arasında tamamen değiştiğini, olgunlaştığını, durulduğunu, üzerinde bulundukları yerle mutmain olduklarını, düşüncelerindeki kapalılığı giderdiklerini, her işi ciddiyetle ele aldıklarını, daha dün saflarda ve düşüncelerde baş gösteren kararsızlık ve kargaşadan kurtulduklarını hissediyor. Oysa bu kitlenin dünkü konumlarıyla şimdiki konumları arasında, sadece bir gece geçmişti, fark ne kadar da büyük, mesafe ne kadar da uzak. Kuşkusuz acı tecrübeler, olayların şiddetle sarstığı ruhlara yapacağını yapmıştır, kapalılık giderilmiş, kalpler uyandırılmış, ayaklar sabitleşmiş ve ruhlar azim ve kararlılıkla dolmuştur. Evet, acı imtihanlardaki Allah'ın lütfü son derece büyüktür. Sonunda bu bölüm, korku, panik ve ümitsizliğin sebebini açıklayarak son bulmaktadır. Buna göre dostlarını korku ve dehşetin kaynağı kılan, onlara güç ve heybet görüntüsü kazandıran şeytandır. Bu yüzden müminin, şeytanın hilesini bozması ve çabasını boşa çıkarması gerekmektedir. Öyleyse şu şeytanın dostlarından korkmamalıdırlar ve onlardan. Ürkmemelidirler, yalnız ve yalnız Allah'tan korkmalıdırlar, korkulması gereken, kuvvetli, güçlü ve kahar olan omdur çünkü. O şeytan sizi yardakçıları ile korkutur, o halde eğer gerçekten mümin iseniz onlardan değil, benden korkunuz. Dostlarının durumunu olduğundan büyük gösteren, onlara güç ve kuvvet kisvesi giydiren, kalplere onların güç ve iktidar sahibi oldukları, fayda ve zarar dokundurmaya güçleri yettiği duygusunu salan bizzat şeytandır. Bununla arzu ve amacını yerine getirmeyi, yeryüzünde kötülük ve bozgunculuğun gerçekleşmesini, başların kendi önünde eğilmesini, kalplerin kendisine uymasını, kendisine karşı bir itiraz sesinin yükselmesini, kimsenin kendisine isyan edip şer ve bozgunculuktan alıkoymaya kalkışmayı düşünmemesini dilemektedir. Şeytan, batılın yaygınlaşmasında, kötülüğün artmasında ve hiç kimsenin karşı duramayacağı, hiçbir savunmanın engelleyemeyeceği, hiçbir muhalifin yenemeyeceği şekilde güçlü, kuvvetli, caydırıcı ve zorba olmasından yarar ummaktadır. Şeytan, işin böyle olmasında yarar ummaktadır. Çünkü onun dostları, korku ve endişe perdesi altında, terör ve zorbalığın gölgesinde, yeryüzünde onun direktiflerini uygulamaktadırlar. Böylece iyiliği kötülüğe, kötülüğü de iyiliğe çevirirler. Bozgunculuk, batıl ve sapıklığın yaygınlaşmasını sağlarlar. Hakkın, doğruluğun ve adaletin sesini gizlerler. Kendilerini yeryüzünde kötülüğün koruyucusu, iyiliğin katili tanrılar yerine koyarlar, kimsenin kendisine isyan etmesine, karşı çıkmasına, önderlik makamından uzaklaştırmasına müsaade etmezler, hatta hiç kimsenin yaygınlaştırdıkları batılı küçümsemesine ve susturdukları hakkı ortaya çıkarmasına bile göz yummazlar hileci, aldatıcı ve hain şeytan, dostların arkasına gizlenir, vesvesesine rem edemediği kimselerin gönüllerini onlarla korku salar, işte burada yüce Allah onun hile ve tuzaklarını, hiçbir kisvenin gizleyemeyeceği şekilde ortaya çıkarmakta ve ondan sakınabilmeleri için onun gerçek mahiyetini, hile ve tuzaklarının gerçek durumunu müminlere göstermektedir. O halde şeytanın dostlarından çekinmemelidirler ve onlardan korkmamalıdırlar, o ve dostları, Rabbine sığınan, onun gücüne dayanan müminin kendilerinden korkmayacağı kadar zayıftırlar. Kuşkusuz, korkulup endişe duyulacak tek güç, fayda ve zarar dokundurabilen güçtür, o da Allah'ın gücüdür. Allah'a iman edenler yalnızca O'nun gücünden korkarlar, onlar sadece O'ndan korktukları sürece herkesten daha güçlü olurlar, yeryüzünde hiçbir güç onların karşısında duramaz olur, ne şeytanın ne de dostlarının gücü. Müminseniz onlardan değil benden korkunuz. Teselli olayların sunulması ve değerlendirilmesinin sonunda ayetlerin akışı Resulullah'a salat ve selam üzerine olsun yönelmekte, kafirlerin küfürlerinden dolayı mübarek kalbinde oluşan keder ve hüzün üzerine, kendisini teselli edip desteklemekte ve bu durumun Yüce Allah'a hiçbir zarar dokunduramayacağı bildirilmektedir. Bu Allah'ın bir denemesidir ve onun takdiri doğrultusunda meydana gelmektedir. Kuşkusuz Yüce Allah ondan yaptıklarını küfürlerini ve ahirette kendilerini bekleyen yoksunluklarını bilmektedir Bu yüzden onların küfür içinde sonuna kadar yüzmelerine müsaade etmektedir Oysa onlara hidayet sunulmuştu onlarsa küfrü tercih etmişlerdi Bu yüzden küfür içinde yüzer durumda bırakıldılar günahlarının artması için hem zaman hem de rahatlık bakımından kendilerine süre veriliyor bu mühlet ve süre omuzlarına bir vebal başların bir musibetten başka bir şey değildir. Olayların sunulması, her olayın arkasında gizli, Allah'ın hikmet ve planını açıklanmasıyla son bulmaktadır. Kuşkusuz müminlerin denenmesi ve kafirlerin bir süre bekletilmesinin ardında pisin temizden ayrılması bulunmaktadır. Kuşkusuz kalplerin durumu, Yüce Allah'ın kendine özgü kıldığı gaybın kapsamındadır. İnsanların herhangi bir şey bilmesi söz konusu değildir. Ancak Yüce Allah bu gaybı, insana, münasip bir şekilde ve onun algılayacağı bir yöntemle ortaya çıkarmayı dilemiştir, müminlerin denenmesi ve kafirlere süre tanınması, kalplerin gizliliklerinin ortaya çıkması, pisin temizden ayrılması, müminlerin Allah'a ve Resulüne kesin ve yakini bir şekilde bağlanmaları amacına yöneliktir. 176 dolu dizgin küfre koşanlar seni üzmesin, onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler, Allah onlara hiçbir pay bırakmamayı diliyor, onları büyük bir azap bekliyor. 177 iman karşılığında kafirliği satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler, onları acıklı bir azap bekliyor. 178 kafirler, sakın kendilerine mühlet vermemizin, fırsat tanımamızın iyiliklerini olduğunu sanmasınlar. Onlara sırf günahları artsın diye mühlet tanıyor, fırsat veriyoruz. Onları onur kırıcı bir azap bekliyor. 179 Allah müminleri, şimdi içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir, pis olanı temiz olandan ayıracaktır, ayrıca Allah sizi, gaybın bilgisine de erdirecek değildir, fakat Allah bunun için peygamberlerinden dilediğini seçer, o halde Allah'a ve onun peygamberlerine inanınız, eğer iman eder ve günahlardan sakınırsanız size büyük bir ödül vardır. Müminlerin isabet aldıkları, müşriklerin ise zafer ve galibiyetle döndükleri savaşta meydana gelen olayların sunulmasının bu şekilde sona ermesi, ne uygun ve ne de münasiptir. Hakk'a la batıl arasında baş gösterip, Hakk'ın bu şekilde isabet aldığı, batılınsa saldırgan ve azgın göründüğü her savaşta, bazı kalplerde, bu tür yalancı kuşkular kaynamış veya kınanmış beklentiler yer almıştır. Bu yalancı kuşkular ve kınanmış beklentiler hep ola gelmiştir, ama neden ya Rabbi, neden Hakke'yi isabet alıyor da Batıl kurtuluyor, niçin Batıl'la karşılaştığı her seferde Hakke zafer elde etmiyor, galibiyet ve ganimetle dönmüyor, yoksa sıfır, zaferi hak eden Hakk'ın kendisi değil midir, Batıl'a bu üstünlük nereden geliyor, Batıl'ın Hakke ile çarpışmasında böyle sonuçlarla dönmesi ve böylece kalplerin bozuluğunu sarsılması nereden kaynaklanıyor? Müslümanların, Uhud günü panik ve hayret içinde, bu neden, demeleriyle bu olay fiilen gerçekleşmişti. Bu sonuç bölümünde, son cevap ve nihai açıklama yer almaktadır, bununla Yüce Allah, bitkin kalpleri rahatlatmakta, bu noktada kalpleri, içlerini kaplayan kötü duygulardan arındırmakta ve dün, bugün ve yarın meydana gelecek her olayın arkasındaki, kanununu, takdirine ve planını açıklamaktadır, Hakkı'la Batıl'ın karşılaştığı ve bugünkü gibi sonuçlanan her çarpışma da öyle. Batılın herhangi bir çarpışmada galip gelmesi ve bir zaman diliminde güçlü görünmesi, Yüce Allah'ın onu bıraktığı ya da yenilmeyecek bir güç olduğu veya hakka, kalıcı ve öldürücü zararlar dokundurabileceği anlamına gelmez. Aynı şekilde, herhangi bir çarpışmada hakkın sınanması, bir zaman diliminde zayıf görünmesi, Yüce Allah'ın onları yalnız bıraktığı veya unuttuğu ya da batıla dilediği gibi öldürüp eziyet etmesi için terk ettiği anlamına gelmez. Asla! Bunda ve onda bir hikmet ve plan vardır, yolun sonuna varması, en iğrenç günahları işlemesi, kötülüklerin en ağırı yüklenmesi, böylece hak ettiği en şiddetli azabı tatması için batıla süre tanınmaktadır, pisin temizden ayrılması için, da imtihana tabi tutulur, böylece imtihan karşısında direnenler büyük sevaplar kazanırlar, kuşkusuz bu, Hakke için bir kazanç, batıl için ise bir kayıptır, bunlar gerek burada gerek orada kat kat artırılacaktır. Dolu dizgin küfre kaçanlar seni üzmesin, onlar Allah'a hiçbir zarar vermezler, Allah onlara hiçbir pay bırakmamayı diliyor, onları büyük bir azap bekliyor. Burada Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, teselli edilmekte ve küfre dalanları, orada koşuşanları, sanki kendileri için bir hedef dikilmiş de oraya varmak için yarışır gibi ısrarlı, hırslı ve süratli hareketlerini görmekten dolayı gönlünü kaplayan hüzün giderilmektedir. Bu ifade, ruhsal bir durumu pratik bir şekilde tasvir etmektedir. Bir takım insanların, konulan ödülü elde etmek için yarışır gibi küfür, batıl, kötülük, günahkarlık yolunda büyük bir çaba harcadıkları görülür, arkasından kovalayan biri varmış gibi ya da mükafat kazanması için önden biri çağırıyor gibi ısrarla, şiddetle ve gayretle yol aldığı görülür. Uyarılarına kulak vermedikleri için cehenneme koşuşan bu kulları geri çevirme imkanına sahip olmadığından dolayı Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, kalbi hüzünlenmekteydi. Nitekim, cehenneme sürüklenen ve küfür içinde koşuşan bu insanların Müslümanlara ve Allah'ın davasına dokundurdukları kötülük ve işkenceler ve sonuçta saflarını seçmek için Kureyş'le girişilen savaşın sonucunu bekleyen topluluklar arasındaydı arasındaki İslam'ın yayılmasını engellemelerinden dolayı da kalbi kederleniyordu. Kureyş Müslüman olup boyun eğince insanlar dalga dalga Allah'ın dinine girmeye başlamıştı. Bütün bunların Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, kalbinde yer ettikleri kuşkusuzdur. Bu yüzden Yüce Allah Resulüne güven vermekte, kalbini kaplayan hüznü gidererek teselli etmektedir. Şu basit kullar Allah'a hiçbir zarar veremezler, aslında konu, açıklamaya bile ihtiyaç duymuyor, ancak Yüce Allah, akide sorununu kendi sorunu ve müşriklerle girişilen savaşı kendi savaşı kılmayı, böylece bu akidenin ve bu savaşın ağırlığını Resulullah'ın ve Müslümanların omuzundan kaldırmayı dilemektedir. O halde şu küfürde koşuşanlar Allah'la savaşmaktalar, oysa ona zarar veremeyecek kadar zayıftırlar. Buna göre, küfürde ne kadar koşuşsalar, Allah'ın dostlarına ne kadar işkence etseler de ne Allah'ın davasına ne de davayı yüklenenlere hiçbir zarar veremezler. Peki bunlar doğrudan doğruya Allah'ın düşmanları oldukları halde Yüce Allah niçin onların kurtulup gitmelerine, galibiyetle övünmelerine müsaade ediyor? Çünkü Yüce Allah onlara daha büyük bir yenilgi ve daha ağır bir zillet planlamaktadır. Allah onlara hiçbir pay bırakmamayı diliyor. Bütün enerjilerini harcamalarını, günahın tümünü yüklenmelerini, bütün azabı hak etmelerini ve yolun sonuna kadar küfürde koşuşmalarını dilemektedir. Onları büyük bir azap bekliyor. Ancak Yüce Allah'ın onlara bu aşağılık sonucu uygun görmesinin sebebi nedir? Çünkü onlar imana karşılık küfrü satın almakla bunu hak etmişlerdir. İman karşılığında kafirliği satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler, onları acıklı bir azap bekliyor. Kuşkusuz imanı kolaylıkla elde edebilirlerdi, evrenin sayfalarında ve fıtratın derinliklerinde imanın kanıtları serpiştirilmiş durumdadır. Şu olağanüstü varlık alemi projesinin harikulade uyum ve mükemmelliğinde, ayrıca doğrudan doğruya fıtratın yapısında ve varlıklarla uyuşmasında, sanatkar eli ve sanatın eşsizliğini duyumsamaları ve, İmanın işaretlerini rahatlıkla bulabilmeleri yerleştirilmiştir. Sonra iman davasının çağrısı bizzat Resulullah'ın salat ve selam üzerine olsun diliyle yapılmıştır. Davanın tabiatı, fıtratla uyuşması, güzelliği, ahemdiliği, hayat ve insanlar için en uygun metod oluşu da iman etmek için bir kanıttır. Evet iman kendilerine bahşedilmişti, ancak onlar bilerek ve kanıtlarını görerek imanı satıp karşılığında küfrü alıyorlar, bu yüzden, küfürde koşuşmak üzere Allah tarafından terk edilmeyi, bütün enerjilerini bu uğurda harcayıp ahiret sevabından hiçbir pay elde etmemeyi hak ediyorlar, işte bu yüzden yüce Allah'a hiçbir zarar veremeyecek kadar zayıftırlar, çünkü onlar tam bir sapıklık içindedirler ve hakke namıdır hiçbir şeye sahip değildirler. Yüce Allah sapıklığa bir güç indirmemiş, batıla bir kuvvet bahsetmemiştir, son derece kabarık görünmelerine ve geçici bir süre için müminlere eziyet etmelerine rağmen, bu basit ve gülünç güçleriyle Allah'ın dostlarına ve onun davasına zarar vermekten uzaktırlar. Onları acıklı bir azap bekliyor.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 Surenin akışı bu ayette, Allah'ın ve Hakk'ın düşmanlarını, kendilerine hiçbir azap ulaşmadan, görünürde güç, iktidar, mal ve mevkiden yararlanır durumda gören bazı kalplerde kaynayan düğümlere, bir takım kalplerde dolaşan şüphelere ve nice ruhlarda depreşen sitemlere değinmektedir. Bunlar, hem kendi kalplerini hem de çevrelerindeki insanların kalplerini bozan kimselerdendirler, bir de, Yüce Allah'ın bazıları, Atıldan, kötülükten inkarcılıktan ve azgınlıktan hoşnut olduğunu Bu yüzden ona süre tanıdığını ve dizginlerini serbest bıraktığını ya da Yüce Allah'ın hakke ile batıl arasındaki savaşa müdahale etmediğini batılın hakkı yutmasına göz yumduğunu ve zaferine karışmadığını sanan de iman zafı vardır Yahut şu batılın hakke olduğunu yoksa Yüce Allah'ın gelişip büyümesine Sonuçta Galip gelmesine müsaade etmeyeceği veya şu yeryüzünde Hakk'a galip gelmenin Batıl'ın bir özelliği olduğunu Yahut da zaferin sadece hakka özgü olduğunu sanan ve böylece Allah hakkında haksız yere cahiliye zannı besleyen zayıf imanlı kimselerdendir. Sonra, batıl taraftarları, zalimler, tağutlar ve bozguncular, kibir içinde yüzerek, küfürde koşuşur durumda, azgınlık içinde terk edilirler, onlar da işlerinin yolunda olduğunu ve karşılarına dikilmesinden korkulacak bir gücün söz konusu olmadığını zannederler. Bütün bunlar batıldır, Allah hakkında haksız zan beslemedir, durum hiç de böyle değildir, biz i̇şte bizzat Yüce Allah kafirleri böyle bir zanla kapılmamaları konusunda uyarıyor, şayet Yüce Allah onları koşuştukları küfürden alıkoymuyorsa, dünyada yararlanıp eğlenecekleri bir pay bahşetmişse, evet, Yüce Allah'ın onları bu şekilde denemesi bir fitnedir, sağlam bir tuzaktır ve uzun vadeli bir cezalandırmadır. Kafirler sakın kendilerine mühlet vermemizin, fırsat tanımamızın iyiliklerini olduğunu sanmasınlar. Onlara sırf günahları artsın diye mühlet tanıyor, fırsat veriyoruz. Şayet onlar uyarıcı bir sınamayla, nimetin oyalayıcılığından Allah tarafından kurtarılmayı hak etmiş olsalardı kuşkusuz denenirlerdi, ancak yüce Allah onlara iyilik dilemiyor, çünkü onlar, imana karşılık küfrü satın aldılar, küfürde koşuştular, onun uğruna çaba sarf ettiler ve böylece imtihan aracılığıyla nimet ve iktidarın oyalayıcılığından kurtulmayı hak etmediklerini gösterdiler. Onları onur kırıcı bir azap bekliyor. Sahip oldukları makamın, işgal ettikleri konumun ve elde ettikleri nimetin karşılığı alçaklıktır. Böylece Allah tarafından imtihana tabi tutulmanın bir nimet olduğu ve bunun yüce Allah'ın kendilerine iyilik dilediği kimselerden başkasına isabet etmediği gerçeği de açığa çıkmış oluyor. Dostları bir imtihana uğramışlarsa bunun nedeni yüce Allah'ın onlara dilediği bir iyiliktir. Bu imtihan Allah'ın dostlarının uygulamalarının karşılığı olarak meydana gelmiş olsa da arkasında gizli bir hikmet, latif bir plan ve Allah'ın mümin dostlarına dilediği lütfü atmaktadır. İşte böylece kalpler istikrara ve ruhlar da güvenceye kavuşmuştur, açık ve dost doğru İslam düşüncesindeki bu basit, ancak temel gerçekler, böyle yer etmiştir. Kuşkusuz Allah'ın hikmeti ve müminleri olan iyiliği, onları değişik koşulların etkisiyle saflarda çalkantılara sebep olan ve hiçbir zaman İslam'ı sevmeyen münafıklardan ayırmayı gerektirmiştir. Bu yüzden Yüce Allah bu yolda pisi temizden ayırmak için davranışları ve düşünceleri nedeniyle onları Uhud'da bu şekilde imtihana tabi tutmuştur.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 Kuran ayeti, Müslüman safları iyice belirginleştirmeden karma karışık bırakmanın kalpleri imanın sevecenliğinden ve İslam'ın ruhundan yoksun olduğu halde iman davasının arkasında ve İslam görüntüsünün ardında gizlenen münafıkları ortaya çıkarmanın yüce Allah'ın şanından olduğu gibi uluhiyetinde gereği olduğunu kesinlikle bildirmektedir. Yüce Allah Müslüman ümmeti evrensel ve büyük bir rol üstlenmesi. Muazzam İlahi Metodu yüklenmesi ve yeryüzünde eşsiz bir hayat tarzı ve yepyeni bir düzen meydana getirmesi için ortaya çıkarmıştır. Bu önemli rol, soyutlanmayı, berraklığı, belirginliği ve titizliği gerektirmektedir. Aynı zamanda saflarda bozukluğun ve yapıda herhangi bir çatlaklığın olmaması da kaçınılmazdır. Kısacası, bu ümmetin tabiatının büyüklüğü bakımından, yeryüzünde Yüce Allah'ın kendisine takdir ettiği role ve ahirette kendisine hazırladığı konuma uygun bir kapasitede olması lazımdır. Bütün bunlar da, içindeki pisliğin temizlenmesi için safta erimeyi, yapıdaki zayıflığın giderilmesi için basınç uygulamayı gönüllerde ve vicdanlarda bulunanların iyice ortaya çıkması için de aydınlatmayı zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden pis olanla temiz olanı birbirinden ayırmamak yüce Allah'ın şanından değildir. Müminleri bu büyük sarsıntıdan önceki halleri üzere bırakmak ona yakışmaz. Ayrıca, Yüce Allah'ın kendine özgü kıldığı gaybın da insanlar tarafından bilinir olması onun yüceliğine yakışmaz. Bir kere Yüce Allah, insanların tabiatını gaybı algılayacak bir kapasitede yaratmamıştır. Onların beşeri alıcı cihazları gaybden az bir şeyi algılayacak şekilde programlanmıştır. Onun bu şekilde programlaması da ayrıca bir hikmete yöneliktir. Yeryüzünde hilafet görevini yerine getirecek kapasitede programlanmıştır. Bu görev de gaybı bilmeyi gerektirmemektedir. Beşeri özellik bütünüyle gaybı algılaması için açılacak olursa tamamen yok olur. Çünkü bu cihaz, ruhunu yaratıcısına, bedenini de şu evrenin bedenine bağlayacak olan az bir kısmından geri kalan başlıcasını algılamayacak şekilde hazırlanmıştır. En basitinden, şayet sonunu bilecek olursa yeryüzünün imarı için elini ayağını kıpırdatmayacaktır. En azından, yeryüzünün imarı için zaman ayırmayacak kadar bu sonuçla ilgilenecektir. Bunun için insanlar gaybı bildirmesi Yüce Allah'a yakışmadığı gibi, hikmetinin gereği ve sünnetinin sonucu da bu değildir. O halde Yüce Allah, pis olanı temiz olandan nasıl ayıracaktır, Müslüman safların temizlenmesi, bulanıklıktan soyutlanması, nifaktan arınması ve Müslüman ümmeti, yerine getirmesi için seçtiği evrensel role hazırlaması hususundaki ilahi özelliğini ve sünnetini nasıl gerçekleştirecektir? Fakat Allah bunun için peygamberlerinden dilediğini seçer. Risalet yoluyla ona inanmalı ya da inkar etmek yoluyla, risaletin gereklerini gerçekleştirmek için Resullerin giriştiği cihad ve bu cihad yoluyla arkadaşlarıyla uğradıkları imtihanlar aracılığıyla Yüce Allah'ın sıfatı gerçekleşir, sünneti uygulanır, bu sayede Yüce Allah pis'i temizden ayırır, kalpleri arındırır, ruhları temizler, kuşkusuz meydana gelen her şey, Allah'ın kaderine uygun olarak meydana gelecektir. Böylece hayatta gerçekleşen Allah'ın hikmetinin bir tarafının üzerinden perde kaldırılmış oluyor ve bu gerçek, köklü, açık ve aydınlık bir şekilde yeryüzünde yerleşmiş oluyor böylece. Hakikatin parlak, sade ve huzur verici sahnesi önünde, kişiliklerinde imanın anlamını ve gereklerini gerçekleştirmeleri için ayeti kerime müminlere yönelmekte ve müminleri bekleyen Yüce Allah'ın lütfunu gözler önüne getirmektedir. O halde Allah'a ve O'nun peygamberlerine inanın, eğer iman eder ve günahlardan sakınırsanız size büyük bir ödül vardır. Bu açıklama ve güvenceden sonra şu direktif ve teşviklerin yer alması Uhud'da meydana gelen olayların sunulmasına ve ardından yapılan değerlendirmelere uygun düşmektedir. Uhud Savaşı'nın KAPSADI yumuşak GI gerçekler Sonra Kuşkusuz Savaş ve Kur'an'ın onun üzerine yaptığı değerlendirmeler birçok önemli gerçeği ortaya çıkarmıştır. Son derece geniş ve hacimli olmalarından dolayı onları art arda ve haklarını vererek Fizilal'de takip ettiğimiz yöntem bakımından son derece zordur. Ancak biz en kapsamlı ve en belirginlerini sunmakla yetineceğiz. Kur'an-ı Kerim'in yeri geldikçe ders alınması ve delil olması için arz ettiği gibi savaşta meydana gelen diğer olaylar bunlarla kıyaslanabilir. Bir kuşkusuz savaş ve onun ardından yapılan değerlendirmeler bu dinin özündeki mevcut büyük ve temel bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Bu da, Allah'ın beşer hayatı için koyduğu hayat metodu ve onun insan hayatındaki uygulanış biçimidir. Bu, başta gelen basit bir gerçektir. Ancak, genellikle unutulur bu gerçek, ya da ilk başta algılanmaz. Bu unutmadan ve algılamamadan dolayı bu dine, onun insan hayatındaki tarihleri Rihsel olgusuna, dün, bugün ve yarın üstlendiği role ilişkin bakış açılarında önemli yanlışlıklar meydana gelmiştir. Bazılarımız, insan tabiatını, fıtri enerjilerini, maddi olgusunu, gelişmesinin hangi aşamasında olduğunu ve hangi konumda bulunduğunu göz önünde bulundurmadan madem ki Allah'ın insan hayatı için seçtiği metot budur bu dinden insan hayatında harikalar yaratmasını beklemekteyiz onun bu şekilde hareket etmediğini, aksine, beşer enerjisinin ve maddi olgusunun sınırları içinde hareket ettiğini, bu enerjinin ve bu olgunun sürekli bu dinle beraber yürüdüğünü bazan açıkça onların etkilendiklerini ya da insanların ona uymaları oranında etkilendiklerini, insanlara toprağın ağırlığı, arzu ve şehvetlerinin çekiciliği ağır basınca, bu dinin çağrısına veya onunla birlikte tam manasıyla hareket etmeye yanaşmayınca bu etkilenmenin tersine de olabileceğini görünce, evet, bunu açıkça görünce beklemedikleri bir hayal kırıklığına uğrarlar, bu din Allah katından olduğu halde, pratik hayata ilişkin dini metoda olan bağlılıkları kopma derecesine gelir ya da mutlak anlamında dinden kuş kullanmaya başlarlar. Bunlar, bu dinin tabiatını ve uygulanış biçimini kavrayamamaktan ya da bu başta gelen basit gerçeği unutmaktan doğan bir tek hatadan kaynaklanan hatalar zinciridir. Kuşkusuz bu din, insanlık hayatı için bir metoddur, insanların hayatında ancak onların çabası ve güçleri oranında gerçekleşebilir, insanların fiilen üzerinde bulundukları noktadan, onların maddi olgularından işe girişir ve çabaları el verdiğince onları yücelere ulaştırır. Onun en belirgin özelliği, her harekette atılacak adımda bir an bile, insan fıtratının özelliğinden, gücünün sınırından ve maddi olgusundan habersiz olmamasıdır. Aynı zamanda bu din bazı zamanlarda bunu fiilen gerçekleştirdiği ve ciddi olarak çalışıldığı sürece her zaman gerçekleşeceği gibi insanlığı öyle bir aşamaya ulaştırmıştır ki, bu aşamaya hiçbir beşeri metod insanlığı kesinlikle ulaştıramaz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bütün hata, bu dinin tabiatını kavramamaktan ya da unutmaktan doğmaktadır. Yine beşerin pratiğine dayanmayan, onu değiştiren, başka bir şekle sokan, insanın fıtratıyla, eğilimleriyle, yetenekleriyle, güçleri ve tüm maddi olgusuyla ilişkisi bulunmayan harikaların beklentisi içinde olmaktan kaynaklanmaktadır. O halde bu Allah katından değil midir? Hiçbir şeyin aciz bırakamadığı ve her şeye kadir güçten gelmedi mi bu din? Peki niçin sadece insanın gücü dahilinde hareket ediyor, hareket etmesi için beşerin çabasına neden ihtiyaç duyuyor, sonra niye her zaman galip gelmiyor, ona inananlar sürekli zafer kazanmıyor, o halde ona uyanların zaman zaman, tabiatın, şehvetlerin ve maddi olguların ağırlığına yenik düşmesi neden, kimi zaman, batılın taraftarlarının, hakke mensuplarına galip gelmesinin sebebi nedir? Bütün bunlar daha önce gördüğümüz gibi bu dinin tabiatının ve onun uygulanış biçiminin başta gelen ve basit gerçeğini kavrayamamaktan ya da unutmaktan kaynaklanan sorular ve kuşkulardır. Kuşkusuz Yüce Allah, bu din aracılığıyla ya da onun dışındaki araçla insanın fıtratını değiştirebilir, daha baştan, onu değişik bir fıtratta da yaratabilirdi kuşkusuz, ancak Yüce Allah, insanı bu fıtrat üzere yaratmayı dilemiştir, onun irade sahibi ve dilediğini yapabilir olmasını dilemiştir, hidayeti de bu çabanın ve yapabilme gücünün karşılığı kılmayı dilemiştir, insan fıtratının, yok olmaksızın, değişmeksizin ve devre dışı kalmaksızın sürekli hareket etmesini dilemiştir. Hayat metodunun, insan hayatında insanların çabaları ve onların gücü dahilinde gerçekleşmesini dilemiştir. Bunların tümüne, insanın sarf ettiği çaba oranında ve pratik hayat koşulları dahilinde ulaşmasını dilemiştir. Yarattığı hiç kimsenin, niye böyle dilemiştir, diye sormaya hakkı yoktur, çünkü onun yarattıklarından hiçbir ilah değildir, evrenin düzenine, bu düzenin varlıklar aleminde yer alan her varlığın tabiatındaki sonuçlarına ve özel planla var olan her şeyin yaratılışının arkasında gizli hikmete ilişkin bir bilgileri olmadığı gibi, bilme imkanları da söz konusu değildir. Ancak, bu soruyu laubali ve cıvık kimseler sorabilir, bunlar ne samimi mümin ne de ciddi bir kafirdir, bu yüzden araştırmaya ve üzerinde durmaya değmez. O halde, Allah'ın yarattığı hiç kimse ona, insanın bünyesini neden bu fıtrat üzere yarattın, diye soramaz, aynı zamanda, bu fıtratı, yok olmayacak ve işlevsiz kalmayacak şekilde hareketli kılmasının ve ilahi metodun hayatında gerçekleşmesini, beşerin çabasına ve enerjisine bağlı kılmayı dilemesinin sebebini de soramaz. Ancak onun yarattığı herkesin bu gerçeği kavraması, beşer pratiğinde işlevini yerine getirdiğini görmesi, beşer tarihini onun ışığında yorumlaması, bir taraftan tarihin seyir çizgisini düşünürken diğer taraftan bu çizgiyi nasıl karşılayacağını bilmesi gerekmektedir. Muhammed'in, salat ve selam üzerine olsun, getirdiği şekliyle İslam'da somutlaşan ilahi hayat metodu, sırf Allah tarafından indirilmiş olması yahut yalnızca insanlara tebliğ edilip açıklanması ile yeryüzünde insanların dünyasında gerçekleşmiş olmaz, yüce Allah'ın feleğin dolaşımında, yıldızların akışında ve sonuçları tabii sebeplerinden sonraya bırakmasındaki kanununu yürüttüğü kahredici gücüyle de gerçekleşmiş geçmez ancak ona tam anlamıyla inanan bir topluluğun yüklenmesi güçleri oranında ona uygun hareket etmeleri onu hayatlarının ödevi ve en büyük gayeleri edinmeleri ile mümkündür ayrıca diğer insanların da kalplerinde ve pratik hayatlarında gerçekleşmesi için çaba sarf etmeleri ve bu gaye için hiçbir çabadan ve hiçbir enerjiden kaçınmamaları ile mümkün olur bu topluluk hem kendilerinin hem de başkalarının dışındaki beşeri eksiklikler, heva ve bilgisizliklerle mücadele eder, bu metoda karşı koymak için beşeri eksiklik, heva ve bilgisizliği kışkırtanlara karşı mücadele eder, bütün bunlardan sonra bu. Metodu, beşer fıtratının gücü oranında gerçekleştirmiş olur, üstelik insanları fiilen bulundukları noktadan ele alır, bu metodun aşamalarında ve uygulanışında insanların pratik durumlarından ve bu olgunun gereklerinden hiçbir zaman habersiz olmaz, sonra bu topluluk sarf ettiği çaba, başvurduğu hareket yöntemleri ve bu yöntemleri seçmekteki isabeti oranında kendi içinde ve insanların nefislerinde savaşta Bazen zafer kazanır bazan da bu savaşta yenik düşer, her şeyden, her çabadan ve her araçtan önce burada, bir başka önemli husus yer almaktadır, o da, bu topluluğun bu gaye için her şeyden soyutlanması, bu metodun gerçeğini bizzat temsil etmesi, bu metodu koyan Yüce Allah ile sürekli ilişki içinde olması, ona bağlanması ve ona güvenip dayanmasıdır. İşte bu dinin gerçeği ve uygulanış biçimi budur, hareket çizgisi ve kullandığı araç budur. Aynı zamanda bu, Uhud savaşında meydana gelen olaylar ve bu olayların değerlendirmesiyle onları eğiten Yüce Allah'ın Müslüman kitleye öğretmek istediği bir gerçektir. Savaşın bazı noktalarında bu gerçeği temsil bakımından bu toplulukta bir kusur bulunduğunda, Pratik hareket yöntemlerine başvurmada bir eksiklik baş gösterdiğinde, bu temel gerçeği göz ardı ettiğinde ya da büsbütün unuttuğunda kendi düşüncesine ve uygulamasına bakmaksızın Müslüman oluşundan dolayı kesinlikle zafere ulaşacağına inandığında Yüce Allah onları yenilgiyle yüz yüze getirerek yenilgi acısını tattırdı, sonra gelen şu Kur'an'ı değerlendirmede olayı bu hakikate döndürmektedir.